ve ve billahi min enfusina ve min a'malina men men ve eşhedü en la illallah la şerike ve eşhedü enne abduhu ve rasuluhu ba'd Evet Konumuz bid'at idi Dersimizin açılışını yaparken Şöyle bir zeka yoklaması yapalım, biz <gülüyor> demiştik ki bidat, çeşit çeşit bidatlar var, o bidatları bize hatırlatacak var mı? Ne gibi bidatlar var demiştik. Bir uçup, var demiştik ki, bazı alimler diyorlar ki daha önceden benzeri olmayıp sonradan oluşan her şey nedir? Bidattır, tamam mı? Bazı alimler demişler ki, dünya dünya ile ilgili olan oluşumlar her ne kadar yeni oluşumlar sayılıyorsa da bunlar bidat sayılmaz niçin? Çünkü bunlar dinle. Aleykümselam. Başlama der az Selamünaleyküm, selamünaleyküm, Allah'a vehdet. Hoş geldiniz. Diyorlar ki, diğer yani diğer alimler, bazı alimler de diyorlar ki, yani her ne kadar bu oluşumlar yeni oluşumlar, daha önceden benzeri olmayıp yeni oluşumlar dinle alakası olmadığı için bunlar bidat sayılmaz. Veyahut da bidaat sayılıyorsa lugavi yönden bidaat sayılır. Tıpkı demiştik ki Umar radıyallahu ta'ala anının taravih namazını oluşturduğu gibi. Tamam mı? Diğer alimler diyorlar ki bidaat sadece dinde olur. Ve her çeşit her çeşit yani dinden olmayıp dinden olmadığı halde dindenmiş gibi göstermek o gösterdikle böyle oluşulan şey dinle alakasız alakası varsa o şey nedir? Bidattır. Ve demiştik ki bidat üç çeşittir. Hakiki bid'a, el bid'atu'l hakikiyye ve el bid'atu'l izafiyye ve el demiştik. Hatırladınız mı? Yazmadığımız için işte. Evet. Buyurun. Evet. Tayyib, el bid'atu'l demiştik ki hakiki bid'at Kur'an'dan, sünnetten, icmada'dan hiçbir delili olmayan bir bidattır. Dolayısıyla bu hakiki bir bidattır ve yüzde yüz bu nedir? Sapıklıktır. Ve bu bidatı oluşturan kişi bu bidatı oluşturan kişi, inaden ve bilerek oluşturduğu için ve icat ettiği için bu gibi şahslar Allah Celle Celaluhu onlara tövbeyi nasip etmeyecek. Yani masiyet işleyen bir insan normal olarak tövbe edebilir. Ama bidatçı bir kişi, yani bidatı oluşturan, icat eden kişi genelde tövbe etmeden, tövbe etmeden ölüyorlar. Çünkü o bidatçı olan kişiyi tek kelimeyle, Allah ve Resul'ün karşısında dikilen bir kanun koyucudur. Yani bir teşirecidir. Çünkü ibadetler nedir? İbadetler tevkifidir. Eydel ile dayalıdır. Kur'an'a, sünnete dayalıdır. Dolayısıyla bu adam Kur'an'a, sünnete dayalı olmaksızın heva ve hevesine insanlara veyahut da Müslümanlara bazı ibadetleri icat edip de o ibadetleri insanlar ve Müslümanlar arasında yayarak işte Şunları şöyle yapın veyahut da bu şekilde yapın demeleri. Örneğin örneğin bu rafızilik bidatı veyahut da mutezillik bidatı veyahut haricilik bidatı veyahut da murciyecilik bidatı bunlar hepsi nedir? Yani bu bidatlar oluşturulmuş. Yani bu gibi bidatlar oluşmadan önce inanç neydi? Kur'an ve sünnetti. Ondan sonra ashabın anlayışı belli bir dönemden sonra bu gibi bidatlar ortaya çıktı. Bu nedir? Bu el bidatu'l hakikiye. El bidatu'l demişti ki aslında meşru olup da keyfiyette meşru değildir. Ve demişti ki mesela Rağaib geceleri gibi. Tamam mı? Yani Şaban, Şaban'da ve Recep'de yapılan kandiller mesela. Ne yapıyorlar burada? Bazı namazlar kılıyorlar. O günü oruçla geçiriyorlar. Mesela Kur'an okuyorlar. Bazı dualar yapıyorlar. Namazlar kılıyorlar. Namaz nedir asıl itibarıyla? Namaz asıl itibarıyla meşruudur. Çünkü namaz ibadettir. Kur'an okumak nedir? İbadettir. Oruç tutmak nedir? İbadettir. Tamam mı? Yani bu gibi şeyler yapmak hepsi bunlar aslında yani bunlar meşru olan şeyler. Yani asıl da meşru olan şeylerdir. Ama bu ibadetleri yersiz yere, yerde yaptıkları için o zaman ne olmuş oluyor? Bidat. Bu da bid'at olmuş. Yani bu idafi bid'at olmuş oluyor. Yani ek bid'at sayılır. Bu ek bid'at deminki söylediğimiz gibi mesela o günü oruçla geçiriyorlar. Ve o günü oruç tutmakla tahsis ediyorlar. Oruç as asıl itibariyle meşruudur. Ama bugüne tahsis ettikleri için o zaman her ne kadar kendi kendini cimadan, yemekten, içmekten, şundan bundan alıkoyduysa koyduysa da o oruç Allah katında nedir? Evet. Makbul değildir. Allah Celle Celaluhu katında makbul olmadığına dair hangi hadisi söylemiştik biz? Amel amele, ahsend. Bu hadisi kim rivayet etti? Ee, İmam-ı İmam Müslim. Evet. Demek ki bu anlar yok bu imam müslimin rivayet ettiği hadisler. nesneler nesneler nesneler nesneler nesneler nesneler nesneler nesneler nesneler nesneler nesneler nesneler nesneler nesneler nesneler Ne? Yani bu günü oruçla geçirdikleri için veyahut bu gibi namazlarla geçirdikleri için da bu gibi ibadetlerle geçirdikleri için bu gibi ibadetler, dualar falan nedir? azın itibariyle meşru Ama bu güne taksis ettikleri için o yapmış oldukları ibadet ne olmuş oluyor? Sakıt olmuş oluyor. Tıpkı bir kişi abdestli iken abdesti bozuluyor. Abdesti bozulunca kalkıp da abdestsiz namaz kılarsa abdesti sahih, namazı sahih olur mu? Niçin? Çünkü abdesti bozuldu. İşte bu gibi ibadetler de her ne kadar asıl itibariyle meşru'u ise ey oruç tutmak, namaz kılmak bu gibi şeyler tamam mı? Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın tahsis etmediği veyahut da söylemediği bir günde, bir zamanda, bir vakitte yapıldığı için o zaman bu bid'at nedir? Bu amel nedir? tek kelimeyle sakıttır. ey, batıldır, onun karşılığını alamaz. Niçin? Çünkü diyor ki, "men am ile aleyhi amrına favorat." Her kim bir amel yapar, bir ibadet yapar, yapmış olduğu ibadet bizim sünnetimize, dinimize uygun değilse, o ibadet, her ne kadar o insanlar onu ibadet ismi veriyorlarsa da Allah katında o ibadet değildir. Niçin? Çünkü Allah Resulü sallamın tahsis etmediği bir ibadettir. Dolayısıyla bu bütün kandiller ragayip geceleri falan dedikleri ister Şaban'da ister Recep'te olsun veyahut daha başka zamanlarda olsun bu gibi ibadetler kesinlikle geçirilir. Değil. Peki hakiki bid'at konusunda biz bir örnek vermiştik. Kim bize hatırlatacak? Hakiki bid'at. Hakiki bid'at mesela örnek vermek. Demiştik ki hakiki bid'at örneğin miğraç Kandilini kutlamak veya Hatta Ali Sattasam doğum gecesi doğum gününü kutlamak. Bu nedir? Bu hakiki bidattır. Niçin? Çünkü Kur'an'dan ve sünnetten kesinlikle delili yoktur. Kur'an'dan ve sünnetten delili olmayan bir vidaat bu nedir? Bu hakiki bidattır. Ey ne asıl itibariyle meşru'dur ne de keyfiyet babından meşru'dur. İdafi bidaat ise, ek olan bidaat ise asıl itibariyle, yani o ibadet aslında meşruudur ama keyfiyette meşru değildir. Örneğin oruç tutmak nedir? İbadettir. Ama sen kalk bir günü kendi kendine hafta içerisinde belli bir güne tahsis et. Örneğin çarşamba günü. Ve devamlı sen bu çarşamba günü geldiği zaman devamlı oruçla geçiriyorsun. Niçin sen çarşambaya tahsis ediyorsun. Neden? Bazı, mesela Şiiler, Recep ayını ile tahsis ettikleri gibi. Biliyorsunuz Şiiler, Rafıziler yani bu İfna denilenler, Recep ayı onların yanında mukaddestir. Recep ayında yapılan ömre tamam mı? Yani bilmem kaç tane hac ve ömre karşılığında sevap alır. Ehli sünnet ve cemaatin yanında Ramazan'da hac yapmak nedir? Aleyhisselatü Vesselam'la hac yapmış gibi sevap Evet. Yani Aleyhisselatü Vesselam tıpkı hac yapmış gibi sevap alıyor. O burada delil var. Dolayısıyla bunlar ne yaptılar? Ehli Sünnet'e zıt bir zıt bir ait tahtid ettiler. <gülüyor> Sırf muhalefet etmek için. Ve Ramazan'da hiçbir şeyi Mekke'de Medine'de bulamazsınız. <gülüyor> Ramazan'da. O zaman bunların oluşturduğu bu bidaat nedir? Hakiki bidaattır. Dikkat ediniz. Hakiki bidattır. Çünkü kesinlikle sünnetten hiçbir delil yoktur. O zaman oluşturulan Recep ayında yapılan ömreler onlarca kaç bin hacca bedeldir dedikleri nedir? Bu onların yanındadır. Ey onlar icat ettiler bunu. Onlar icat ettikleri için tamam mı? Onlar icat ettikleri için o zaman her iki hadisle karşı karşıya gelir. Demin Edip kardeşin söylediği hadisiyle. Muhammed Kardeşi'nin söylediği hadis. İcat konusundaki delil men ahdete fi emrine hada. Amel konusundaki delil men amila amela leysi aleyh amruna. Dikkat ediniz. O dolayısıyla rafıziler yani hem icat konusunda hem amel konusunda bu iki hadisle karşı karşıya geliyorlar. O zaman burada hem hakiki bid'atı işlemiş oluyorlar. icat konusunda anlamıyla hem de bir bid'atı karşı karşıya gelmiş oluyorlar. Çünkü o günü salih bir amel olarak sayıyorlar o ömreyi. Tamam mı? Ve ancak edafi bidaat ise aslında asıl itibariyle o ibadet vardır. Oruç tutmak, namaz kılmak falan filan. Ve siz biliyorsunuz Türkiye'mizde bu gibi kandiller geldiği zaman, günün geldiği zaman özel ibadetler var değil mi? Özel şiirler var. İlahiler var. Camide toplanıyorlar, takka giyiyorlar, halka yapıyorlar. İşte belli belli ilahiler söylüyorlar. Evlerde toplanıyorlar. Ali Satt ve mesela diyelim ki hayatından bazı bazı şeyler söylüyorlar. İşte dedir, he, evet. Ondan sonra orada mesela bazı şahıslara ilahi söyletiyorlar. Ve mesela bazı hadisler okuyorlar ve bu gibi şeyler. Ve bunu o güne tahsis ediyorlar. O zaman o güne tahsis etmek nedir? Her ne kadar aslında ibadet, Kur'an okumak ibadettir. Ama o güne tahsis etmek okuduğundan dolayı o okumuş olduğu Kur'an'dan nasibini almayacak. Bu İmam Müslümanın rivayet ettiği hadise de yanara. Ve diyor ki, Elbid'atul hakikaye hiyye elleti lem yedüllü aleyha delilun şer'i, la min ve la sünnetin ve la icmain el bidatü'l hakikiye tamam. Hiye elleti lem yedull aleha delilü'ş şer'i diyor. Hakiki bidat şer'i bir delili dayanmayan bir bidattır. Ve bu delil diyor neden? La min'el kitab, ay Kur'an'dan, ne Kur'an'dan ve la min'es sünne ve la sünnetten ve la icma' ay ashabında icma' yok ve o ta'limlerin icma' yok. Dolayısıyla bu Hakiki bid'at, örneğin Mirac Gecesi ve Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gününü kutlamak Yahudi ve Hristiyanlar gibi Yahudi ve Hristiyanların İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın günün, e, doğum gününü kutladıkları gibi ve maalesef şiddet İslam ülkeleri Yahudi ve Hristiyanlara uyarak bu tarih ve da bugün geldiği zaman ne yapıyorlar? Kutluyorlar. Türkiye'mizde biliyorsunuz, hatta yani sarho sarhoş olan insanlar sokaklarda alıyorlar evlerine götürüyorlar. Ondan sonra herkes alkolü içki içiyor yani o günü kutlamak için. Baklavalar yapıyorlar, memleler yapıyorlar. Ee, Birçok şeyler yapıyorlar. Nereden aldılar Müslümanlar bunu? Hristiyanlardan. O zaman bazı Müslümanlar da yani bu laik Müslümanlara muhalif dindar Müslümanlar çıkıyor. Ya diyorlar ki biz o zaman Hristiyanların bu doğum gününü kutlayacağımıza gelin biz Muhammed Aleyhisselam'ın doğum gününü kutlayalım. Çünkü Muhammed Aleyhisselam bizim Resulümüzdür. Hani bari onun doğumunu kutlayalım. Ve böylece maalesef-i İslam aleminde bu gibi şeyler yayıldı. Ve dikkat ediyorsanız hicri yılı geldiği zaman yani son gün son gün yani son gün diyelim ki 29. ve 30. gün ne yapıyorlar? Aynen Hristiyanların bu günü kutladıkları gibi bunlar da maalesef şiddet bazı ülkelerde merasimler yapıyorlar. Bazı ülkelerde merasimler yapmıyorlarsa ne yapıyorlar? Cemaatler kendi evlerinde, kendi özel yerlerinde e, ne yapıyorlar? Bunu kutluyorlar. Nereden aldılar? <gülüyor> Yahudi ile e, ya, Hristiyanlardan veya da Yahudilerden yani haçlılardan, salibilerden. Ha, o zaman Ali'in satt ve selam daha önceden bunu kendisi kutlamadı. Aleyhisselatü vesselam doğum, doğum gününü kutlamadı. Ashabı da kutlamadı. Tabi'in etma'at-tabi'in de kutlamadı. O zaman bize düşen nedir? Onlar terk ettiyse bize düşen de bunu terk etmektir. Ve biz demiştik ki sünnet nedir? Sünnet iki çeşittir demiştik. Tamam mı? Fiili sünnet bir de terki sünnet. Es sünnetul fi'liyyah ve es sünnetul terkiye. Tamam mı? demiştik ki ileride gelecek hani bir de bidaat ne var? Hakiki bidaat. Elbidaatul haqiqiye ve elbidaatul ızafiyye ve elbidaatul terkiye. Dolayısıyla burada aleyhissalatü vesselamın terk ettiği bizim hakkımızda da nedir? O şeyi terk etmektir. Ha o zaman aleyhissalatü vesselamın terk ettiği bizim de terk etmemiz nedir? Sünnettir. Hacım geçen dönemde bidaatul küfriye, bidaatul fıskiye ve bidaatul izafiye söylemiştiniz. Efendim? Bidaat-ül küfriye. Bidaat-ül küfriye. Küfriye. küfriye. işte Cehenn bin Safvan gibi tamam mı? <gülüyor> Biliyorsunuz ben Cehenn bin Safvan <gülüyor> gerçekten onun oluşturduğu ve icat ettiği bidat Ehl-i ve Cemaat. Onun döneminde gerçekten onu tekfir ettiler. Ve şu ana kadar da kitaplarında diyorlar ki Cehenn bin Safvan tamam mı? Kafirdir ve tekfir ettiler. Niçin? Çünkü Cehenn bin Safvan öyle bir bidat icat etti ki İslam aleminde hiç kimse icat etmedi. Evet, tamam mı? Allah Celle Celle'nin bütün isim ve sıfatlarını inkar ediyor. Biliyorsunuz mütezzileler Allah'ın isimlerini kabul ediyorlar ama Allah'ın sıfatlarını kabul etmiyorlar. Cehennet bin Safvan ve bu fırkaya <gülüyor> bağlı olan insanlar Allah Celle Celle'nin bütün isim ve sıfatlarını inkar ediyorlar. Ve Allah Celle Celle öbür dünyada görülmeyeceğini öbür tarafta Kur'an mahluk olduğunu, yani Allah Celle Celaluhu'nun kelamı mahluk olduğu, yani bir insan gibi, bir affedersiniz, bir insan gibi, bir odun gibi, bir ağaç gibi, bir taş gibi yaratık olduğunu söylüyor. Mütezzirler de diyorlar ki, Kur'an mahluktur. Tamam mı? Ve icat ettiği bidatlar gerçekten mün, aşırı derecede münker bidatlardır. Onun için onun döneminde olan Müslüman alimlerimiz Tamam mı? Ne yaptılar? Onu tekfir ettiler. Öbür tarafta El-Bid'atü Terkiye ve hatırlıyorsanız El-Bid'atü Terkiye ile ilgili kimi örnek vermiştik? Ashab döneminde, Aleyhisselatü Vesselam döneminde? Hatırlatacak var mı? Yok. El-Bid'atü Terkiye demiştik ki Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden olan bir şeyi tedeyyünen terk etmek. Ve demiştik ki, örneğin evlenmek. Evlenmek nedir? Aleyhisselatü Vesselam'in sünnetidir, öyle değil mi? Aleyhisselatü Vesselam'in sünnetidir. Ve Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, evleniniz, çoğalınız. Zira diyor, öbür dünyada sizin çoğunluğunuzla iftihar ederim. Ve İslam ümmetinin nesli çoğalması için Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanları ne yapıyorlar? Evlilikle ve çocuk getirmekle ne yapıyor? Teşvik ediyor. Onun için dikkat ediyorsanız İslam'da dört kadına kadar evlenmek caizdir, tamam mı? Bazen belki de vacip olabilir, bazen belki de evlenmek haram olabilir, öyle ya. Ve kalkıp bir kişi dese ki ben, ben evlenmeyeceğim, evlenme gücü var maddi yönden, tamam mı? Bir de fiziki açıdan da evlenebiliyor. Ama evlen, tedeyyünen evlenmiyor. Tedeyyünen evlenmemek hangi dinde var? Hristiyanlıkta biliyorsunuz rahipler ay be, ay. ve rahibeler kesinlikle evlenmezler. Tamamen evlenmezler ama kiliselerde birbirleriyle zina yapıyorlar. Maalesef-i değil. Ve biliyorsunuz Avrupa'da bazı Avrupalı artistler bu konuyla ilgili birçok film çevirdiler. Kilisede papaz ve papazların yani rahip ve rahiplerin kilisede hani onların üzerine kilisede birbirleriyle rahip ve rahibeler birbirleriyle zina yapıyorlar. Hem evlenmiyorlar sözde yani. Tamam mı? Onun için Rahmanilik bizim dinimizde yoktur. Ey ancak bir şartla ey, gerçekten evlenemiyorsa yani mesela erkekliği yoktur. Tamam mı? Bir yönden bir hastalığı var veya hatta hakikaten evlenecek evlenecek bir kadın bulamıyor veya da parası yoktur maddi yönden evlenemiyor. Tamam o zaman neyi tavsiye ediyor? Orucu tavsiye ediyor. Gençlere diyor ki ey gençler diyor evleniniz diyor. Ama sizden biriniz evlenemeyecek olursa yani edemiyorsa o zaman ne yapınız? Oruç tutunuz. Çünkü oruç şeveti dindirir. O zaman şere'i açıdan ise bir sakıncası yoktur. Ama tedeyyonen evlenmemek gerçekten nedir? Allah katında en büyük günahtır. Ve ben örnek vermiştik. O zamanki üç tane sahabi ummene Aişe'ye veyahut Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından birisine geliyorlar. Diyorlar ki bir soralım. Allahü Resulü Vesselam acaba yaşamı nasıldır? Nasıl yaşıyor? Ve onun yanına gittikleri zaman soruyorlar. Diyor ki işte Geceleyin bazen yatar, bazen gece namazına kalkar. Yani bir kısım uyku, bir kısım ibadet. Ondan sonra gündüzleri işte bazen oruç tutuyor, bazen tutmuyor. Tamam mı? Hanımlarıyla mesela, hanımlarına yaklaşıyor, yani cimaya yapıyor. Üçü birbirlerine bakarak, hayret ederek nasıl olur? Yani Resul, Allah tarafından gönderen Resul Muhammed Sallallahu Aleyhi Tamam mı? Yani kullar arasında en seçkin insansa, yani ibadetler bu kadar az mıdır yani? Yani işte beş vakit namaz kılmak efendim, ondan sonra gece namazını kılmak, efendim bir de kadınlara da, kadınlara da yaklaşıyor. acayip nasıl olur? Sonra kendilerine döndüler dediler ki, bu Resul'dür, gelmişi ve geçmişi Allah tarafından affedildiği için, biz onun gibi değiliz. O zaman biz Hocam bunun itikafla ilgili mi soruyorlardı o kadınlara yaklaşmamı? Yok yok, itikaf değil, itik. Değil değil bu. Şimdi bunlar diyorlar ki o zaman biz ne yapmamız? Biz normal insanız. Biz ve selam ile öbür dünyada haşneşür olmak için çok ibadet etmemiz gerekiyor. Onun için birisi diyor ki ben diyor bütün gündüzü yani bütün gündüzleri hayat boyunca oruçla geçiriyorum. Yani hayatta orucunu bozmuyor. Bütün gün. Bütün gün derken ay hafta, ay, sene. Ve hiçbir gün orucunu açmıyor. Hep devamlı oruç tutuyor. Diğeri dedi ki ben dedi bütün geceyi ibadetle geçiriyorum. E hiç yapmıyor. Diğeri dedi ki ben de hiç hanımlara yaklaşmıyorum. Veyahut da hiç evlenmiyorum. Ya bekardır evlilikten tamamen yüz çevirdi. Taabbudan, tedeyyünen ve yahut da evlidir hanımlarından tamamen yüz çevirdi. Alakayı onlardan kesti. Ve Ali ve selamı haber verilince ondan sonra diyor ki bir rivayete göre işte onları çağırıyor. Siz mi böyle böyle böyle diye, diye söyleyenler bir rivayete göre Ali ve selam çıkıyor hemen camiye gidiyor ve orada mihraba çıkıyor ve diyor ki ne oluyor bazı şahıslar işte şöyle şöyle şöyle şöyle diyor. Ben işte böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. Femen ragibe an sünneti feleyse Ey ragibe Ey yüz çevirmek. Tamam mı? Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. O zaman Müslüman beş vakit namazını kılacak. Ee, pazartesi perşembe gününe yani Ali sattullah selam tuttu mesela hangi günlerde oruç tuttu tutar tamam mı? Onun için Mes'ud radıyallahu anh diyor ki İktisadun fi sünnetin hayr min ijtihad min fi bid'atin diyor. Sünnette yani sadece sünneti yapmak tamam mı? Tıpkı bunlar Ebu Semin yaptığı az gördükleri gibi Ali sattullah sünnetine sarılmak yani o ne yaptıysa onu yapmak bir de hatta iştihad yapmak daha hayırlıdır. Aynı bunlar yaptığı gibi onlarca yani onlarca öyle tahmin ettiler. Dediler ki Muhammed Aleyhisselam gelmişi geçmişi bağışlanmış. Onun Rabbi onu bağışladı. Ama biz normal insanız. Onun dev seviyesine çıkabilmemiz için ve o öbür dünyada onunla haşır haşır olmamız için çok ibadet etmemiz gerekiyor. Onun için o diyor ki ben devamlı oruç tutuyorum. O diyor ki ben devamlı ibadet yapıyorum geceleri. Diyer ki Ha? ki aleyhissalatü vesselam ile sözde yani. ama bu nedir? bu onların iştihatlarına göre ve buradaki iştihat nedir? kesinlikle sünnete aykırıdır niçin? çünkü bu konuyla ilgili sünnet bir şeyi çizmiş yolu çizmiş ve vesselam'ın sünneti bu yolu çizmiş kişi evlenecek kişi yatacak Allah Celle Celalü geceyi yatmak için yaratmış, gündüzü çalışmak için yaratmış, öyle değil mi? Ha o zaman gecenin bir kısmını uykuna vereceksin. Diğer bir kısmını da ibadetine, bir kısmını da hanımına. Yani onun da hakkı var. Çoluk çocuğun hakkı var. Hiç çoluk yani evlenmemek ki çoluk çocuk sahibi olmamak, onlarla uğraşmamak, bilmem ne yapmamak ve kendini tamamen dine vermek. Ve demiştik ki bazı şahıslar bazı ustaları taklit ederek bu zamanda bile evlenemiyorlar. Kimisi İbni i taklit ediyor, Evlenmiyor. Kimisi Ustaz Bediüzzaman'ı taklit ediyor. Evlenmiyor. Kimisi Hoca Efendi'yi? Bu da evleniyor. Siyaset, siyaset yapar. Tabi yani Hoca Efendi'yi derken ben onu yani konuşmak istemiyorum, dile getirmek istemiyorum. Yani bizim söylediğimiz bellidir zaten ama Tamam mı? El -mühim. Yani İbn Taymiyyah rahimahullah neden evlenmedi? Üstad Bediüzzaman neden evlenmedi? Üstad İbn Taymiyyah rahimahullah hayatı boyu hepsi cihatta geçti. Üstad Bediüzzaman yine o şekilde. Vakit bulamadılar ki hapis cihat, hapis cihat, hapis cihat. Yani İbn Taymiyyah rahimahullah, Üstad İbn Taymiyyah Tatarların ve Mağolların döneminde yaşayan bir insandı ve biliyorsunuz o zaman yani Haşlar Tatarlar, ondan sonra Şiiler, İslam devletine ve Müslümanlara hep taroz açtılar. Yani vakit bulamadı ki. Ondan sonra barış olduktan sonra bu sefer Müslüman hakimler tarafından hep hapse tıkıldı. Ve zaten cesedi hapishaneden çıktı. Tıpkı Ahmet bilhenber rahimahullah hapisten çıktığı gibi. Ustaz Bediye o zaman yine o şekilde. Hapisi yani o zaman geçmişte, o savaşlarda, o şeylerde Osmanlıların, Osmanlı Devleti'nin döneminde yaşadığı için o yani yoğun savaşlar içerisinde ondan sonra Rusya'da hapiste kaldı, Memler'de hapiste kaldı, şurada hapiste kaldı. Ondan sonra barış olduktan sonra hatta Müslümanlar istiklallerini aldıktan sonra bu sefer Müslüman hakimler tarafından hapse atıldı ve en sonunda kaybedildi. Yani adam evlenecek vakit bulamadı. Ha o zaman bazı şanslar, bu gibi şahısları örnekle bu zamanda örnek edinip de evlenmemek gerçekten sünnete aykırıdır. Eğer hakikaten evlenebiliyorsa maddi yönden ve manevi yönden tamam mı? Gücü varsa ve evlenmemesi gerçekten bu sünnetten bu sünneti terk etmek nedir? Burada bu Alimlerin, e, yani e, e, İmam al-Shatibi rahimallahın isimlendirdiği gibi nedir? es terk etmek. Ay bu sünneti terk etmek o zaman nedir? Bidâattır. Nedir? Bidâatdır. Evet. Niçin? Çünkü Ali sallallahu aleyhi ve sellem İslam ümmetinin örneğidir. O zaman madem Ali sallallahu aleyhi ve sellem İslam ümmetinin örneği ise her Müslüman Ali sallallahu ve örnek edinmesi gerekiyor. Bütün ibadetlerde, namazda, haçta, oruçta, zekatta, cihatta, tamam mı evlilikte, her şeyde onu örnek edilmesi gerekiyor. Ve Allah ﷻ diyor ki, Allah Resulü size sizin için en büyük örnektir. Öyle değil mi? Ya öbür tarafta diyor ki, sallukumara usalli. Yani herkes kafasına göre bir namaz çeşidi icat etmeyecek. Namaz Aleyhisselatü Vesselam demiyor ki ben size Ebu Bekker'ü Umar'ı bıraktım onlar nasıl namaz kılıyorsa o şekilde namaz kılın. Diyor ki benim nasıl nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz o zaman o şekilde namaz kılınız. Kalkıp birisi diyor ki mesela ben Ebu Hanife'ye göre kılacağım, o diyor ki ben Şafi'ye göre kılacağım. Yani namaz konusunda Ebu Hanife'yi, İmam-ı Şafi'yi taklit etmeye gerek yok ki. Çünkü bu namazla ilgili bütün hadisler kitaplarda mevcuttur ve örneğin mesela Sahih-i Buhari'de, Sahih-i Müslim'de bulursun. Sahih-i ve Sahih-i Müslim'de her Müslümanın evinde bir Sahih-i Buhari ve bir Sahih-i Müslim olduğu zaman bu iki kitaptan Ali Satt ve selam fiilen yapmış olduğu bu ibadetleri tek kelimeyle nasıl yaptıysa aynen yapacaktır. Ama Kur'an ve sünnetten Veyahut da icmadan hiçbir delil yoksa, imam bir iştihad yaptıysa o imamın iştihadını taklit etmekte bir beis yoktur. Ama hadisin varlığında sen git bir imamın iştihadını. Çünkü o imam onun döneminde o hadisle karşılaşmadığı için, hadisin kıyabında olduğu için kendi bir iştihad yaptı. E sonradan hasis or hadis oradaya çıktı. Hala ne yapıyor bu insanlar? O imamın iştihad edip ta hata ettiği meselede hadisin varlığında delilin varlığında o imamı ne yapıyorlar taklit ediyorlar. Tabii ki bu taklit doğru değildir. Niçin? Çünkü hadis mevcut. Onun için alimler bil ittifak diyorlar ki delilin varlığında iştihad ve kıyas batıldır. Ve şey imamlarımız İmam Abu Hanife İmam Malik, İmam Malik ve Yavutta İmam El ve İmam Ahmet bin Hembel. Bunlar delilin varlığında iştihad yapmadılar ki. Delilin yokluğunda iştihad yaptılar. Onun için Rabbim Celle Celaluhu onlara rahmet etsin. Onların kabirlerini umurlandırsın. Diyorlar ki, evet. Hadis sahih olursa o benim mezhebimdir. Hadise sarılınız. Onlar bunu söylemelerine rağmen, tamam mı? Hem Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü çiniyorlar, hem de imamın sözünü de çiniyorlar. Yine heba ve heveslerine uyarak İlle de biz efendim filan adamın mezhebine bağlıyız. Ya filan imam diyor ki size hadis sahih olursa ona sarılınız. Çünkü onun döneminde o hadisle karşılaşmak. O zaman hadisin varlığında bedaat oluşturmak, kıyas yapmak, ihtiyat yapmak kesinlikle o bir ibadetin türü ne olursa olsun o nedir? O bedaattır. د أما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبة أي قولن اكتناشب صور إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة يعني تشوف كأصور تدي مزجبي البدعة الإضافية أي بدعات ندر أصل اعتباري لمشروع در أما كيفية مشروعه طعمه أرنك فريد يوركي مثلاً، وقال الشيخ محمد أحمد العدوي، وهذا القسم وهو البدع الإضافية هو مثار الخلاف بين المتكلمين في السنن والبدع، وله أمثلة كثيرة. مثال على ذلك دير، يعني مثال برجع كل رصد دير بير، صلاة الرغائب دير. وَهِيَّ اِسْنَةَ عَشَرَرَكْ عَمِنْ لَيْلَةُ الْجُمْعَ الْاُولَ مِنْ رَجَبْ بِكَيْفِيَةٍ Tamam mı? Salat-ı regaib, yani bizim biz Türkçe'de ne diyoruz? Kandil diyoruz değil mi? Evet, He, kandil evet. diyoruz. Diyor ki 12 rekattır. Ve cuma günü ne yapıyorlar? Cuma günü neden getirerek bu o günde 12 rekat namaz kılıyorlar. Hangi gün? Recep'in diyor ki ee, min leyletil cum'al ule min racab racab ayinin ilk cumasında ve o günü o gün geldiği zaman ne yapıyorlar? 12 rekat herkes 12 herkese 12 rekat namaz kıldırıyorlar rek e namaz kılmak asıl itibariyle nedir? Meşruydür meşru. evet. asıl itibariyle meşruydür çünkü asılda Bizim dinimizde ne var? Namaz kılmak var. Öyle değil mi? Beş vakit namaz kılmak var. Namazlardan önce namazlardan sonra namaz kılmak var. Duha namazı duha namazı kılmak var. Gece namazı var. Bütün namazı var. Bu gibi namazlar nedir? Hepsi meşrudur. Ama ve selam, Recep'in ilk haftasında ve cuma gününde böyle bir namaz kılmadığından dolayı her ne kadar o namaz namaz ise de keyfiyet Babından Ali satt ve selam böyle bir namaz kılmadığından dolayı nedir o zaman bu ibadet yani kıldıkları 12 rekat namaz kesinlikle bizim kazara kadar sevap ondan almazlar. Niçin? Çünkü Aleyhissat ve kılmadığı bir namazdır. veya da tahsis etmediği bir namazdır. Onun için tesbih namazında biliyorsunuz alimler ihtilafa düştüler. Hanbeli fukası ve İbn-i Teymiye bu konuda imamları İbn-i Teymiye'dir. Yani İbn-i Teymiye tesbih, tesbih hadisini ne yapıyor? Tad'if ediyor. Diyor ki bu hadis vaiftir diyor. İbn-i Teymiye'nin öbür tarafta mesela İbn-i Mübarek rahimahullah. Tamam mı? Ve bu çizgide olan alimler ve bu zamanda da İmam Elbani rahimahullah bu çizgidedir. Bu hadisi tasvih ediyorlar. Hanbelilere göre tesbih namazını kılan bir kişi bir miskan kadar sevap almayacağını söylüyorlar. Çünkü onların yanında bid'attır. Diyorlar ki bu hadis sahih değildir. Ebnül Mübarek Rahimahullah. Tamam mı? Ve bu çizgide olan alimler yani İmam Elbani ve bu çizgide olan alimler diyorlar ki bu hadis sahihtir. O zaman bu ibadeti yapmak sünnettir. Bunların yanında yapmak bid'attır. Bunların yanında yapmak sünnettir. Şimdi bu ne olmuş oluyor? bu hadis üzerinde ittifak edilmediği için bazılar tasih, bazılar tadif ettikleri için o zaman hangi şahıs veya hangi grup hangi imama güveni olup da bu ibadeti yapmıyor veya da yapıyorsa o zaman bu ihtilaf ne hoş olmuyor, bu ihtilaf müteber olmuş oluyor. Tıpkı Namaz konusunda dediğimiz gibi nasıl namazın terki, küfür mü değil mi muhteber bir ihtilaf ise bunu kabul edenler kabul eder ve onlara bir şey söylemek yok. Yine dost, kardeş bir şekilde herkes ne yapar? Birbirleriyle konuşur giderler. Hiç kimse kimseyi tekfir etmez. Çünkü namazı namazın terkini küfür gören insanlar bunlar görmüyor Ha o zaman bunlar onlara göre tekfir etmedikleri için... Ne olmuş oluyor? Kafir olmuş oluyor. Ama bu mu ihtilaf müteber olduğu için o zaman bunlar bunları tekfir etmeyecek. Bunlar da bunları tekfir etmeyecek. Ve kafirdir diyen insanlar tamam mı? Görüşlerine göre etikatları budur. Allah sizden bereket etsin. Görmeyen insanlar da onlara da Allah mübarek etsin ve bu şekilde kardeşçe yaşamak lazım. Tesbih namazı mesela yine o şekilde. Bu hadis bazıları zayıftır, bazıları sahihtir diyorlar. O zaman Zayıftır diye, deyip de bu ibadeti yapmayan insanlara karşı gayet normal bakmak lazım. Yani onları tebdi etmemek lazım. Kabul veya da bu hadisi tashih edip de bu tesbih namazını, tesbih namazını gören şahıslar da o zaman ne yapmak lazım? Bunlara da siz bidaatçınız demek doğru değildir. Niçin? Çünkü demişler ki halimler bu muteber ihtilaftır. O zaman Allah bunlara da mübarek etsin, Allah bunlara da mübarek etsin. Ha o zaman sen İbn Temiyen taz'if ettiği hadis bu hadis zayıftır ve tesbih namazı bid'attır diyorsan bu senin kendin çizgine göre. Öbür çizgide olan insanlar da hayır bu bid'at değildir. Sünnettir. İşte bu hadis aleykümüsselamlı var. Ve hemen hadisi sunuyor. Ve bu hadiste hadis uleması tasdih etmiştir. O zaman bu sünneti yapmakta bir beis yoktur. Ha o zaman bu mutlak manada nedir? Ne hakiki bid'attır, ne de izafi bid'attır, ne de terkibi bid'attır. Kimisine göre bid'attır, kimisine göre bid'a değildir. O zaman kişi hangi alime güvenerek inanıyorsa o alimi taklit etmekte bir beis yoktur. Ve biliyorsun, biliyorsunuz tesbih namazı alimler yani bu tesbih namazını gören alimler diyorlar ki en yani her gün kılınabilir. Veyahutta haftada bir sefer kılınabilir. Veyahutta ayda bir sefer kılınabilir. Veyahutta senede bir sefer kılınabilir. Veyahutta ömürde bir sefer kılınabilir. Ve tesbih namazı biliyorsunuz iki rekatta da kılınır, 4 rekatta da kılınır. Başlangıçta tekbiratül ihramdan sonra 15 defa subhanallah, elhamdülillah, ve la ilaha, illallah, Allahu söylenir. Ondan sonra burakı gittikten sonra diğer bir tut ruku dar gonan kalkmak sücde sucuda gitmek sücdeden kalkmak hayet oturtmak bunlarda da hepsi onar onar onar onar defa ilk başta 15 diğer bütün hareketlerde onar onar onar böylece Allahu alem 75 tane tesbih olmuş oluyor evet o zaman bu rağaib gecesi dikkat ettiyseniz tesbih namazı gibi değildir çünkü çünkü kesinlikle kesinlikle sünnetten Delili yoktur. O zaman her ne kadar kılmış oldukları namaz, abdestli, ruku, sujud, kıraa, fatiha, şubu her ne kadar bunu söylüyorlarsa da kesinlikle bir misqazırla kadar sevap almazlar. Çünkü kesinlikle bu keyfiyetle her Vesselam'ın sünnetinden delilleri yoktur. Ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, salat ve, aynı zamanda ve, yapılan Namaz yine o şekilde veyahut da oruç veyahut da bazı ibadetler. Evet. <gülüyor> وَقَدْ قَالَ الْاِمَامِ النَّوَوِ رَحِمَهُ اللّٰهِ diyor ki salatu racep diyor وَشَعْبَنْ بِدْعَتَانِ قَبِيْحَتَانِ مَذْمُمَتَانِ diyor. Biliyorsunuz İmam Ennevubi رحمه الله hadis dalında mutahassıs bir alim. Şam bölgesinden İmam Şafi'in mezhebi üzerine amel eder. Ama İmam Şafii'nin isabet etmediği mesela karşılığında hadis gördüğü zaman orada İmam Şafii taklid etmiyor. Hemen hadise salıyor. Dolayısıyla mezhep içerisinde nedir? Muhakkiktir. Tıpkı burada mesela İmam İbn-i Üthemin Rahim hanbeli olmasına rağmen yüzde yüz hanbeli mezhebine mukayyetle kalmıyor. Hadisler gördüğü zaman eğer onun imamı hadise muhalif, iştihad yapmışsa ve hadiste sahih ise İmamın iştihadını bırakıyor ve hadise hadisle amel ediyor. Dolayısıyla Ebn Üthemin nasıl muhakkik ise İmam Ennevü O da mezhep içerisinde muhakkiktır. O İmam-ı Hacer Askalani ve bu gibi alimler bu şahıs biliyorsunuz ve bu ibadetleri yapan Hanefilerden olduğu gibi Şafiilerden de vardır. Ve bu adam Şafiidir. Bu adamın bu adam Şafiilere onun delilini sunduğun zaman tamam mı? Diyorlar ki biz Şeyh Neve'ye bakmıyoruz. E niye bak, birçok meselede siz bunu imam olarak kabul ediyorsunuz. Neden buradan imam olarak kabul etmiyorsunuz? Tamam mı? O zaman bazı insanlar hoşlarına gelen şeyleri kabul ediyorlar. Hoşlarına gelmeyen şeyleri de kabul etmiyorlar. Ve biliyorsunuz bu ibadetleri Şaban ve Recep ibadetlerini Hanefiler de Yapıyor. Bazı Hanefiler de yapıyor, bazı Şafiiler de yapıyor ama birçok Hanefi veyahut da birçok Şafii yapmıyor. Niçin? Sünneti bilen yapmaz, sünneti bilmeyen yapar. Yani körü körüne taklid yapan bir insan hocalarına bakarak, hocalarını taklit ederek ne yapıyorlar? Bu gibi ibadetleri yapıyorlar. Abu, Abu Hanife Rahimallah, İmam Abu Hanife Rahimallah bu gibi ibadetleri yapmamış. Tamam mı? O zaman İmam Ebu Hanife Allah, bu gibi ibadetleri yapmadıysa bu mezhebe bağlı olup da ibadetleri yapan insanlar İmam Ebu Hanife'ye nisbet etmek, İmam Ebu Hanife'ye zulm etmektir aslında. İmam Ebu Hanife'nin tavsiye etmediği, söylemediği bir şeyi ve bir kişide kalkıp da o şeyi İmam Ebu Hanife'ye nisbet etmesi İmam Ebu Hanife'ye en büyük iftira atmaktır. Allah onu rahmet etsin. Onun söylemediği bir şeyi siz nasıl ona işte onun mesebidir gibisi ona gidirerek onun mesebine nispet ediyorsunuz. Veya hut tayyım Şafii, veya tayyım Ahmed bin Hanbel, veya tayyım Malik, artık hangi imam olursa olsun. Dolayısıyla dört mezhep bil ittifakine, dört mezhebin imamı bu gibi ibadetleri kesinlikle ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar. Ve dikkat ediyorsanız imam eno diyor ki salat-ı salat Şeben diyor. Recep ayında ve Şaban ayında yakılan bu gibi namazlar diyor. Bid'atanı qabihatani. En kötü iki bid'attır diyor. Mezmumetan ve en çok zemmedilen iki bid'attır. Niçin? Çünkü Kur'an'dan ve sünnetten bu gibi bid'atlarla bu gibi bid'atların hiçbir delili yoktur. Ve kana fi şerh el İhya biliyorsunuz Türkiye'de çok meşhur. İhya neydi? Ne diyorlar ona? İhya Ulumuddin. İhya Ulumuddin. Kendinde şeylerle okuduğu kitaplar bunlar. Tarikat ehli. Lâkşi He, evet. Yani tarikat. Gazali'nin miydi? Gazali'nin. İmam tersiyeti. İmam el-Gazali'nin el kitabı. He. He. Biliyorsunuz ehli tarikat ehli tarikata yani tarikat abalon kardeşlerimiz İhya Ulumuddin'e çok önem veriyorlar. Çünkü İmam El-Gazali Rahimahullah ilk önce felsefe, felsefeciydi. Felsefeyle uğraşıyordu. Sonra Allah Celle Celaluhu ona hidayet verdi. Bu gibi felsefeyi bırakarak tasavvufu benimsedi. O, çünkü o şahıslarla karşılaştı ve onlardan etkilendi ve bir müddet tasavvufun içinde kaldı. Üçüncü marhalesi hem felsefeden hem tasavvuftan ayrılarak e, selef alimlerin çizgisine uydu. <gülüyor> ve diyor ki bu imam Diyor ki Bid'atani mavdu'atani munkaratani diyor. Bu iki bid'at diyor. Tamam mı? Aten, ay uydurulmuş iki bid'attır diyor. Tamam mı? Ve munkaratani diyor en büyük munkerdir bu iki bid'at diyor. Allah katında diyor en çok reddedilen ve aleyhissalatü yani tarafından reddedilen ashab tarafından reddedilen ve aklı başında olup Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde yaşayan herkes için reddedilen iki bidattır diyor. Kabiheten ey en kötü iki bidattır ve la tahtar bi zikrihime. sakın bu iki bidatı zikredip de bu iki bidata çağrı yapan insanlara kanmayın diyor. İmam Gazali Rahim Allah süremiz bitti. İmam Nebevî hocam? İmam mi? O İmam Gazali ondan önce. Sonra İmam Gazalî. Yani hem ikisi de Şafiidir. Yani İmam Gazali de biliyorsunuz Şafii mezhebine mensuptur. O da ama hadisi gördükleri zaman yani eğer imamları hata etmişse, imamların orada hatada e, taklit etmiyorlar. Hadis varsa hadis uyuyorlar. Tayip. Dersin süresi bittiği için burada dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse inşallah tekrar bu konuya devam edeceğiz. He de vallahu a'lam ve sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve cma'in. Sübhanakallahu aleyhi ve hamdik aşhedü en la ilahe illa m'sükran. Estağfirullah ve tübü ilahe Evet buyurun. Ee, Kur'an okurken secde ayetleri gelince hemen secdeye gitmek mi gerekir? Yoksa bu bunu yapmak bidat mı? Yok. Biliyorsunuz eee Kur'an içerisinde geçen secde ayetleri bazı alimlere göre farzdır, bazı alimlere göre sünnettir. Ve en doğrusu, en doğrusu yani en doğru görüş de bu sünnettir. Ve Kur'an'da bazı sürelerde bu gibi ayetler geldiği zaman özellikle... Mushaflarda bazı işaretler koymuşlar. Ey O konu bittiği zaman böyle işaret koymuşlar. O konun bitmesiyle yani ayet içerisinde konun bitmesiyle o an için hemen ne yapmak lazım? Hemen secdeye kapanmak lazım. Hemen secdeye kapanmak lazım. Yani süreyi bitip, bitirip de ondan sonra secde etmek yoktur. Bazıları ne yapıyorlar? Türkiye'mizde çok görüyoruz. Adam okuyor, secde ayeti geçmiş. Devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Tamam mı? Diyelim ki Kur'an okumayı bırakacağı zaman ondan sonra Kur'an'ı kapatıyor. Secde ayetini e, secde e, o ayet, ayette geçen secde ayet. şeyi orada ne yapıyor? Secde yapıyor. Doğru değil. Orada ayet orada geçtiği zaman o konuyla ilgili mevzu ile ilgili ayet bitince veyahut da ayet bitmeden önce ayetin içerisinde bitince orada ne yapıyor? Orada hemen secde etmesi gerekiyor. Ama evet. eğer gerçekten Kur'an'ı anlamıyorsa veya gerçekten İslam ümmeti çoğunluğu anlamadığı için e, Kur'an'ı bastıran e, matbaacılar ne yapmışlar? Orada ayetin yanında bir şey koymuşlar. Böyle sehem gibi, ok gibi koymuşlar. Yani burada secde. hemen burada ne yapılıyor? Konu, konusu bittiği için burada secde yapın diye işaret koymuşlar. Ve mushaflarda genelde Türkiye'de de mevcut. Buradaki mushaflarda da mevcuttur. O zaman İmam Ebu Hanife'nin mezhebine göre Secde ayetinin Geçtiği zaman Secde okuyan da dinleyen de Onun mezhebine göre vaciptir Okuyan da dinleyen de Onlara göre Secde etmek vaciptir diyorlar Diğer imamlara göre Cumhura göre Okumak Okuyan da dinleyen de Onlara göre secde etmek vacip değildir Sünnettir Tam. Ve Ali Sattü vesselam birkaç defa böyle Kur'an okurken ve Ömer bin Hattab radıyallahu anh ve birçok sahabi yani Müslümanlar bilmesi için secde ayetini ne yapıyor? Terk ediyor. Ali Sattü vesselam minber esnasında bir ara secdesini yapıyor. Başka bir dönemde secdesini yapmıyor. Ha o zaman nedir? Müslümanlar anlıyorlar ki ha o zaman bu vacip değildir. İstediği zaman secde eder, istediği zaman secde etmez. Mesela eğer hakikaten hakikaten secde edebilecek yer müsait ise ve secde edebiliyorsa en eftalı secde etmesidir. Niçin? Çünkü sünneti muakkededir. Tamam mı? Ve bazı alimler demişler ki sünneti müekkede değildir. Sünneti müekkede ne demektir? Sünneti müekkede kişi mukim iken aleyhissalatü vesselamın mukim iken yaptığı ibadetleri harfiyen yapmaktır. Örneğin namazdan önce ve namazdan sonraki sünnetler mukim iken yani sefer dışındayken ne yapıyor? Hiçbir zaman bırakmıyordu. Sefere çıktığı zaman bütün sünnetleri bırakıyordu vitir namazı ile fecir namazının sünneti hariç. İşte bu gibi secde ayeti de o şekilde. O zaman nedir? Sünnet-i muekkede değildir. Sünnet-i muekkede olmadığı için kişi ister arabada olsun Kur'an okuyor, secde edebiliyorsa etsin. Eğer secde edemiyorsa mesela imah yapsın arabada veya da atın üzerinde, eşeğin üzerinde veya da evde oturuyorsa mesela en efdalı secde etmektir. Çünkü secde etmek ibadettir. Ve biliyorsunuz kişi Allah'a en çok yakın olduğu an hangi andır? Seyde. Secdede olduğu andır. Onun içerisinde selam diyor ki o yani anda ne yapınız Allah'a dua ediniz. Tamam mı? Bu secdede Kabe'ye dönme şartı var değil mi? Yok. Eee secde yapmak abdest bile şart değildir. Çünkü secde namaz değildir. Namaz olmadığı için en efdalı Kabe'ye yani kıbleye dönmesidir. Ama kıbleye dönmesi hangi vacipte olursa olsun şey e, Kur'an secdesi için abdest şart değildir. Bazı alimler şart görmüş. Kıble bazılara kıble şart değildir. Bazıları şart görmüş. Vallahu alem en doğrusu kıbleye dönmek şart değildir ve abdestli olmak da şart değildir. Ama en efdalı kıbleye dönmek ve en efdalı abdestli olmak dair. Çünkü genelde Kur'an'ı eline alıp Kur'an okuduğu zaman genelde Müslümanlar abdestli oluyorlar değil mi? Ezberden okuyorsa ezber. yani hani Kur'an'ı biliyorsunuz Cumhur'un görüşüne göre Kur'an'ı ele alıp Kur'an okumak isteyen kişi abdestli olması şarttır diyorlar. Ama bazı halimler diyorlar ki Kur'an okumak için ister ezber olsun ister Kur'an'ı eline almak için olsun Kur'an yani Kur okurken abdest almak şart değildir diyorlar en eftalı abdestli olmaktır diyorlar bazı alimler. Tamam mı? Bazı alimler de diyorlar ki <gülüyor> Kur'an'ı ele almak için abdest şarttır. Yani farzdır. Tamam hocam. Seste bir sorun var anlaşılmıyor. He. Ama soru çok. Ha. Ama anlaşılmıyor. Alamıyorlar. E o zaman siz söyleyin maksat. Kabahat bizden olmasın. Deyin ki eğer, eğer ses anlaşılmıyorsa maksat Oradan soru soranlar küsmesin yani biz kimseyi küstürmek istemiyoruz. Ses net olmadığında dolayı deriz ara veriyoruz. İnşallah bir biz burada çekim yapıyoruz. Ben onu paylaşırım inşallah. Tamam hocam. Hadi Allah'a. Ey hadi Allah'a. Allahu salla ve Allahu Muhammed. Şimdi e, bu hitapla ilgili az önce konuşmuştuk. Kutlu doğum günü. Yani Allah razı Doğum gününün kutlanması. Şimdi yalnız bunu doğum gününde olarak yapmıyorlar Türkiye'de bunu. Dayım. Şeye geçin ya. Kutlu doğum haftası ay, ay, ay, olarak haftası yapıyorlar. boş ya, tamam. şimdi. Şey, hafta <gülüyor> de. Evet, evet, kutlu doğum günü değil de şimdi bunu kutlu doğum haftası ya da kutlu doğum e, 15-20'de yaydılar bunu. Biz bunu sorduk yani. Bu da bir Doğru yok, dinde yeri yok bunun. Bir daha, bir daha, bir daha söyle. Bu doğum haftası derdi, doğum günü. Allah Resulü'nün doğum gününü kutluyorlar. Bu epey bir zamanda Türkiye'de. Bunu son zamanlarda çoğalttılar biraz. Bir haftaya, on güne çıkarttılar bunu. Biz dedik ki, bu yani doğru değil, bu bidat olan bir şeydir. Bunun bir iki şeyini yaptık, münazarasını böyle. Arkadaşlarla dediler ki, bizim niyetimiz o değildir. Bizim niyetimiz Türkiye'de 28 Şubat'tan beri, daha öncesinden beri, e, İslam'ı, irşadı yapamıyoruz biz. Rahat, rahat bırakmıyorlar bizi. Biz bu günleri bahane olarak kullanıyoruz. 10 günde çok altık bunları, konferanslar veriyoruz, spor salonları tutuyoruz. İşte büyük yerlerde, stadyumlarda filan insanları işaret ediyoruz. Bizim niyetimiz budur. Yani böyle bir niyet altı altında bu meşhurlaşır mı ya da yapabilirler mi böyle bir şey? Biliyorsunuz biz bu konuyla ilgili birçok defa değindik niyet konusunda. İbadetin kabul olabilmesi için Allah katında iki tane şart var. Birincisi niyet, ihlas. ikincisi sünnete uymak. Şimdi bunların niyeti ihlaslıdır, tamam mı? Hı. Tıpkı o sahabilerin yaptıkları gibi o üç sahabi. Niyeti nedir? Niyeti iyidir. Ama niyeti iyi olup da ameli sünnete aykırı olduğu için ayet ve sen de dedi ki: "Men rabbiyan sünneti falese minni." Burada bu adamlar Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden yüz çevirerek Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine aykırı bir şey yaptıkları için Aleyhisselatü Vesselam diyor ki nedir? Bu benim sünnetime uygun değildir. Men an sünneti feleyse minni eyleyse ala tarikati eyleyse ala sünneti Ve bazı şahıslar neyse yani Men an sünneti feleyse minni derken çünkü bazı e, genç kardeşleri duyuyoruz konuşurken Yani benim dinimden değildir diye tercüme ediyorlar ve da Millete anlatıyorlar. Doğru değil. Ey, men râgıbı sünneti feleyse minni benim dinimden değildir demek istemiyor aleyhissalâtu vesselâm. Alimler bu, bunu açıklarken diyorlar ki yani leysa ala tarikati, leysa ala sünneti. Dolayısıyla bu Müslümanlar bunu artık bahaneleri ne olursa olsun, isimlendirmeleri ne olursa olsun, bu sünnete aykırıysa leyhisa ve yüzünden ve sünnetinden yüz çevirmektir Valleyat ve'in sünnetinden yüz çevirip tamam mı tersini yapmak Aleyhisa ve'min sünnetine muhalefet olduğu için ve muhalif olduğu için kesinlikle bidaattır. ve o bir daha nedir Kulu biratin bala her bidat daha delalettir Kulu birdate dallettir her bir daha delalettir bu, yani yanlış bir fikir olduğunu anlattılar. Tabii canım ne demek? Yanlış yani. çünkü bunu tağbûdi yönden yapıyorlar. Çünkü, yok efendim işte yani. işte Efendimiz yok düzen bizi işte. bırakmıyor düzen ne yapmıyor bu, bu şey, şey bari, niçin alakası. niyeti güzeldir ama ameli sünnete aykırıdır. O zaman onun niyeti onu kurtarmaz ve niyetle ilgili niyetle ilgili. Sünnet açıktır ya. He, niyetle ilgili. Allah Celle Celaluhu El-Beyyine suresinde değiniyor, tamam mı? Sünnetle ilgili işte, ''Bu hadis men amila amela leysa aleyh emruna'' Tamam mı? ''Ve ma umiru illa leya'budullaha mukhlusine lehud din'' Mukhlusine lehud din, tamam mı? Ey, o konuda yaptığı ibadette sadece ve sadece Allah için yapması. Bu niyetle ilgili. Öbür tarafta amelle ilgili, ''Men amila amela leysa aleyh emruna faha varad'' Her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel bizim sünnetimize uygun değil. O yap, ameli yapan kişinin bahanesi ne olursa olsun onun bahanesi o şeyi meşrulaştırmaz tamam mı onun bahanesi o ameli meşrulaştırmaz evet. hatta e, kandil geceleri de böyle bu gibi bahanelerle yapıyorlar e, aleyhisselatü vesselam'ın mihraç gecesini de bu gibi bahanelerle yapıyorlar İnsanlar camiye çekiyoruz diyorlar. Şimdi Şiiler özellikle şimdi şu anda bu Hizbullah örgütününe bağlı bazı şubeler ister Türkiye Hizbullah örgütü olsun ister yani o fikre yakın olan insanlar bir bakıyorsun ki filan imamın ölüm gecesini ölüm gününü kutluyorlar neymiş o imamın ölüm gününden geldiği zaman bir yerde toplanıyorlar kitap okuyorlar işte kendi aralarında kimisi oruç tutuyor kimisi namaz kılıyor kimisi sirasını okuyor memle ne yapıyorlar yok filan Ali'nin bilmem ne ölüm şeyi Hüseyin'in ölüm günü filan Ali'nin ölüm günü yani o zaman sen bunun önüne alamazsın arkadaş. Herkes kafasına sen desen ki yok bu bir i hasene bir i hasene o zaman herkesin oluşturduğu ibadet o zaman onun için bir i hasene olur. Yahya susam diyor ki kullu bidatin dalale her bir daad delalettir ve kullu dalaletin fil her o delaleti icat eden ve o delaletle amel eden kişi cehennemliktir. Bitti gitti öyle değil mi? Ve Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ve hayru l-hediye eş. Hediye Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. En doğru yol ve en seçkin yol Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği yoldur. Bitti. Onun yolu nedir? İslam'dır. İslam'ı temsil eden Kur'an ve sünnettir. Bitti gitti. Bu kadar. Allah celle celalü söylemediyse, onun resulü de söylemediyse ve amel etmediyse, ashabı da söylemediyseler ve amel etmediyseler bizim için bitti. Kalkıp herkes kafasına göre bir din icat edemez. Hristiyanlar gibi. Bizim dinimiz İslam'dır. Bizim dinimiz İslam'dır. Delillerimiz de kıyamete kadar mahfuzdur. Allah'ın kitabı ve ali sattü'sün sahi sünneti kıyamete kadar baki dir, mahfuzdur. İnne nahnu nazzalna zikre ve inna ancak Yahudiler, Hristiyanlar onların dinleri için sapıklığa uğradı? Çünkü onların kitabı mahfuz olmadı. Ve onların papazları, din alimleri hep icat ettiler. İcat ettiler, icat ettiler, icat ettiler. Ve dinleri tamamen icat edilen bir din oluştu. Bidatlardan şu var. Bidatları biliyorsunuz. Hem de küfri bidatları var. Öyle değil mi? Bir de küfri olmayan bidatları var. Mesela rahiplerin evlenmemesi. Evlenmemek küfür değildir ama gerçekten Resullerin sünnetinden yüz çevirmektir. Allah-u Alem. Abdullah Mübarek'in dediği gibi. El-İsnâdu an min mined-din. Leul el-İsnâdu le-kâle meşşâ'u meşâ. Leul el-İsnâdu. Leul el-İsnâdu le-kâle meşşâ'u meşâ. E, yani bu delil ilmi olmasaydı dileyen dilediğini söylerdi ve ne olurdu? İsa'nın, Musa'nın, diğer enbiyaların şeriatları bozulduğu gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı da bozulurdu. E doğru mu? Doğrudur. Onun için dikkat ediyorsanız Şiiler bu hadis konusunda isnad konusunda tamamen İslam'ın dışında kalıyorlar. Ehli sünnet ve cemaat Elhamdülillah Allah Celle Celaluhu her asırda bir bakıyorsun ki bir insanı oluşturmuş. Bu dönemde bile mesela İmam Elbani bu dönemde bütün İslam alemin uleması İmam Elbani'nin bu çağda hadis dalında müceddittir diye ilan ettiler. Ve bunlardan birisi İmam Ömbez Rahimavullah. Onun için isnat çok önemli gerçekten. Çünkü bu isnat olmazsa o mezhep da o din fesada uğrar. Eğer bizim dinimiz Kur'an ile, sahih sünnet ile hıfz edilmemiş olsaydı bizim dinimizde Yahudiler ve Hristiyanların dini gibi sapık bir din olacaktı. Ama Allah Celle Celaluhu yani bu dini hıfz edeceğine dair ve hıfz ettiğini ne yapıyor? Allah Celle Celaluhu bize basa basa belirtiyor. İnne nezzelne zikra ve inne lehu Yani Kur'an'ı biz indirdik ve bu Kur'an'ı tahrif etmekten biz koruyacağız. Ve alimler diyorlar ki sünnet de Allah Celle Celaluhu'nun sözüdür. Tamam mı? O zaman sahih sünnet de vahiy olduğu için Kur'an gibi mahfuzdur. Çay var mı? Gidelim hocam. He var var. Satın 11. Tamam var.